Bismillah. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala rasulillah. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Evet. Evet. Evet. Bugünkü konumuz varsa hanım kardeşlerin pek ilgi duymayacağı bir konu olabilir. Ama erkeklerin eee çok daha önemsediği bir konu. Geçen haftalarda kısaca durduğum konuyu biraz daha genişletmeye çalışacağım. Ve sağlığımdan dolayı biraz da yüzünden kendi daha önce hazırladığım konuyu okuyacağım. Askerlik konusunu işleyeceğim inşallah. Askerlik devlet tanrısına kulluk demektir. Yazdığım makalenin başlığı da oydu. Devlet tanrısına kulluk. Sistem açısından mecburi bir askerlik var. Tabi e, akait dersimiz. E, dersin e, içeriğini bu anlamda değerlendirelim ve olayı daha çok inanç esasları yönüyle ele almaya çalıştığımı ifade edeyim. Türkiye'de zorunlu askerlik uygulaması, sistem açısından ve halkın da kabulü olarak bir vatandaşlık görevi kabul edilir. Yani devlet kendini vatandaşın tanrısı konumunda görür. Vatandaşa vatandaşa da düşen kayıtsız şartsız tanrı kabul ettiği e, gücün gücün e, kontrolünde, onun emrinde kendisini görür. Kayıtsız şartsız devlet tanrısına kulluk yapmak düşer ona. Yani devlet tanrı yat deyince yatacak, sürün deyince sürecek, sürünecek, öldür veya öl deyince öldürecek veya ölecek. Karşılığında bırakın yalancı da olsa bir cenneti, teşekkür bile etme zorunluluğunu duymayacak devlet. Çünkü vatandaş buna mecbur. Kendisini bu kulluğa layık görür. Devlet de kendisine böyle kulları istediği gibi kulluk yapmaya zorlar. Cenneti yoktur ama cehenneme benzetmeye çalıştığı zindanları vardır. Bu kulluğu kabul etmeyenler için. Sistem, askeri vesayet ve velayet yönetimidir. Vesayeti, velayeti herhalde bilirsiniz. Evet, velayet dostluk, yöneticilik hakkı vermek, onun adına karar verebilmek demektir. Vesayet de onun vasisi olarak onun adına istediği şeyleri yapabilmek. Memleketi hep askerler yönetir, Teca'nın kuruluşundan beri. Asker Atatürk, yattığı yerden ilke ve devrimleriyle, ihtilal yapan askerler anayasaları ile, yaşayan rütbeli askerler de, her şeyleriyle memleketi yönetirler. Her şehrin en muhtena yerinde, askeriye konuşlanır,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 Bu basit insancıklar istedikleri zaman kapı dışarı edilebilecek aslında yabancıdır, zencidir, ötekidir asker kafasına göre. Zaman zaman hatları bildirilir. inançlarına, yaşayış ve kıyafetlerine hakaret etme hakkını kendinde bulur ev sahibi. İşin tuhafı kiracının çok çalışsa da ev sahibi olma hakkı yoktur. O hep alttadır, emir eridir. Rejimin İslam'dan ve Müslümanlardan korunup kullanması onlara aittir. Halkın yanlış tercih yapıp silahlı kuvvetlerin istemediklerini başa geçirdiğinde ya da vatanseverlikleri depreşip canları istediğinde ihtilal yapmaya hazırdırlar. Can atarlar vatan kurtarmaya. Kesmez artık postmodern darbeler 28 Şubatlar. Bu dün böyle olduğu gibi yarınlarda da böyle olma ihtimali büyüktür. Yani bundan sonra olmaz derken Türkiye'de yaşadığınızı unutmayacaksınız. Burada olmaz olmaz. Askerin yarın bir fırsat bulduğunda her 10 senede yaptığını yeniden yapma riskini hesaba katmadan hangi ülkede yaşadığınızı Doğru tespit etmemiş olursunuz. Sistem okullarında okuyan öğrencileri de askeri disiplinle yetiştirir. Sıra ol, rahat, hazır ol, rap, rap, rap, ha rap, rap değil. Ona benzemesin. O irtica sesidir. Halk açısından askerliğin anlamını, hak açısından anlamını ayrı ayrı ele almaya çalışacağım. Önce halk açısından askerlik. Halk, istisnalar dışında gönüllü köleliği, kulluluğu, kulluğu kabul eden yığınlardan oluşur. Onlar rüzgar nereden kuvvetli eserse oraya meyleder. Cehennemden daha kötüdür halka göre hapis. Haramdan daha önemlidir yasak. günahdan daha korkutucudur suç. O yüzden Allah eri olmak, Allah'ın askeri vasfına bürünmekte neyin nesi? Halka göre sadece devletin askeri olunur. Bu bir vatan borcudur. Namus borcudur. Askere gitmezsek halkın namusunu kim koruyacak der. Ama askere gidince bırakın memleketin namusunu, kendi karısının ve anasının bile namusunu koruyamaz. Ana avrat her gün kendisine sövülür, kılı bile kıpırdamaz. Önce onurunu yok ederler, sonra isyan bilincini. Alışır, hiç tepki göstermeyecek şekilde tam asker olur. Artık namus filan umurunda değildir. Zaten her Türk askerdir, asker doğar, asker gibi yaşar. Öyle değerlendirilir. Halka göre askerlik peygamber ocağıdır. Biz de kabul edebiliriz askerliğin peygamber ocağı olduğunu doğru. Ama bu peygamber bizim peygamberimiz Mustafa değildir. Başka bir Mustafa'nın peygamber hatta Tanrı kabul edildiği bir ocaktır bu askeriye ocağı. Bizim peygamberimizin imanı, cihadı, küfür ve şirkle mücadelesi sadece suçlamalara konu edilirken resmi peygamber her şeyiyle ocak başındadır. Akşamları ibadet yaklaşımı içinde Atatürkçülük dersleri en önemli kulluk icraatı olarak cemaatle yani bölükle birlikte eda edilir. Askerlik de ibadettir halk dinine göre. Hem de namaz gibi ibadetleri iptal ettirecek daha büyük bir ibadet. Allah'a yapılan ibadetlere askerdeki tanrılar izin verirse verdiği oranda yer verilebilir. Ama öncelik askerlik ibadetinindir. İnandığını iddia ettiği Allah'ın imandan sonra en önemli emri olan namazı terk etmeyi pek önemsemez halk. Ama devletin askerlik gibi emirlerini her türlü zorluğa rağmen her türlü zorluğuna rağmen baş tacı eder, terk etmeyi aklından bile geçirmez. O kadar önemser ki namaz kılmayanı değil ama askere gitmeyeni adam saymaz iş vermez, kız vermez. Bu bir tercih sayılabilir aslında halk için, tanrılar arasında. Sadece Allah'a kul olmaya çalışan azın azı, muvahhid azınlık bu köleliği kabul etmek istemez. Ama onlar da bir çözüm bulamaz, alternatif oluşturamaz. Organize olamamanın, sistemli hareket edememenin, vahdetten uzak yaşamanın, ümmet olamamanın verdiği zilletle istemeye istemeye onlarda köleler kervanına katılır. Hak açısından olayı ele alırsak bu konuda tağut, müstekbir, müstavni, zalim, ceberrut, diktatör, zorba, megaloman, ilahlık ve raplik taslayan küstah gibi kavramlar gündemek getirilmelidir. Ve bunlara itaatin hükmü Allah'tan başkasına kulluk, Vela ve Bera, Nisa 76, Bakara 256-257 ve konu Firavun'un askerleriyle ilgili ayetler açısından ele alınabilir. Tağutları reddeden, onların varsa olumlu taraflarını yok sayıp inkar etmek zorundadır. Ben modern cahiliyenin insan yerine koymadığı Müslüman'a, lütfettiği varsayılan haklarını değil, Cenab-ı Hakk'ın verdiği hakların öne çıkartılması gerektiğini düşünüyorum. Uluslararası küfür dünyasının en büyük zulüm olan şirki ve diğer nice zulüm çeşitlerini dayattığını, cennete gitme özgürlüğümüzü elimizden almaya çalıştığını, öncelikle bunların vurgulanması gerektiğini, küfrün tek millet olduğunu, kısaca bizim önce her alanda Müslümanca yaşama hakkımızın gasp edildiğini düşünüyorum. O yüzden onların verir gibi yaptıkları haklarımızdan küçük bir bölümünü değil, tüm insani ve İslami haklarımızı hakka dayanarak direnip elde etmek gerektiğini savunuyorum. Ama şu kadarını söyleyelim ki Müslümanların başındaki tağutlar ve düzenler insan haklarına ve İslam haklarına gevur denilen Avrupa'dan daha çok düşmanlık yapmakta ve kendi halklarına gavurlardan daha fazla zulmetmektedir. Hak, İslam kültürünün ve Kur'an kavramlarının en önemlilerinden ve en zengin anlam taşıyanlarından biridir. Hak, sözlükte batılın zıttı, yerine getirilen hüküm, adalet, varlığı sabit olan doğruluk, gerçeklik, İslam, hisse, pay, emek, gibi anlamlara gelir. Hak kelimesinin aslı uygunluk ve denk gelmektir. İslami literatürde hakkın kendisi olan Yüce Allah, insanları mutlu kılmak için kendi katından kitabını da hak olarak indirmiştir. Onun için mutlak hak, doğru veya asıl gerçekler ancak Allah'ın vahyi ile sınırlıdır. O'dur hak olan çünkü. Yani Allah'ın indirdiği ve O'nun bildirdiği doğrular haktır. Hakikat, doğruluk, gerçeklik, adalet kişilere göre değil Allah'ın bildirdikleri ölçüde haktır. Evet, hak, Cenab-ı Hakk'ın bir ismidir. Kur'an-ı Kerim'in bir adıdır. Mutlak doğru, şahsa, zamana ve yere göre değişmeyen kesin doğru anlamındadır hak. Beşeri doğrular, göre göreceli yaklaşımlar, teori ve zanlarla hak Farklı şeylerle ilgilidir. Allah'tan bize gönderilen kanuna da hak diyoruz. Çünkü hak olan Allah'tan geldiği için haktır. Hak kelimesinin çoğulu hukuktur. O yüzden haklar yani hukuk da hakka dayanmalı, mutlak doğru hükümler olmalıdır. Bugün yaygın olarak kullanılan insan, hayvan, çocuk hakları deyimleri 19. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkmaya başladı. İlk insan hakları evrensel beyannamesi ise ancak 1947 yılında ilan edilebildi. Halbuki İslam'da haklar ve yükümlülükler insanlar için bizzat Allah tarafından belirlenmiştir. İlahi irade tarafından belirlenen bütün haklar sabittir, değişmezdir. Hakların kaynağı ilahi iradedir. İnsanlara ve varlıklara ait haklar, bencil, çıkarcı, unutkan, zalim insanın eline verilemez. Hak kavramını askerlikle alakalı ileride bağlayacağım konu gereği anlatıyorum. Birkaç cümle daha söyleyeyim. Hak verilmez, alınır. Allah alemlerin Rabbidir, O Rahman ve Rahim'dir kullarına büyük merhametinden dolayı onlara sayılamayacak nimetler vermiştir. Bu nimetlerin bir kısmına temel insan hakları denir. Bunlar din emniyeti, nefis emniyeti yani can güvenliği, akıl emniyeti, nesil emniyeti ve mal emniyetidir. İslam her insanın onurunu, namusunu, özgürlüğünü, dinini, malını, canını, geçimini, işini garanti altına alır. Bütün insanlar Doğuştan bu haklara sahiptir. Bu hakları yaratıcı Allah onlara vermiştir. Kimsenin bu hakları insan elinden almaya hakkı yoktur. İslam'ın dışındaki bütün beşeri düzenler bu hakların bir kısmını insanlara lütfediyor gözükürken kendi çıkarlarını zedelediğini düşündükleri nice hakları gasp etmektedirler. O yüzden İslam'ın dışındaki tüm düzenler ve dünya görüşleri, zulüm bunları uygulayanlar da zalimlerdir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, zalimlerin ta kendisidir. Maide Suresi 45. Ayet Totaliter rejimlerde kişilere ve gruplara verilecek, tanınacak hakların belirleyicileri, iktidarı elinde bulunduranlardır. Onların lütfedip verdikleri alınır ve kullanılır. Vermedikleri ise talep bile edilemez. Demokrasilerde ise haklar kanunlarla verilir. Kanunlar da güya halkın iradesine dayanır. Hakkın değil de halkın iradesine dayanan sistemin hak düzeni olamayacağı bir tarafa iddia edildiği gibi kanunların yapılışında olsun, işleyiş ve uygulanışında olsun halk iradesinin dışında güçler devreye girer. Kurtlar sofrasında dişini gösterecek kadar gücü olanlar hak alırken diğerleri avuçlarını yalarlar. Silahı, sermayeyi, medyayı, locaları, örgütleri, iktidarı elinde tutanlar aralarında uzlaşarak haklarını, hak etmedikleri hakları alırken bunlardan mahrum olanlar açıkta kalırlar. Demokrasilerde de faşizan ve totaliter rejimlerde de olduğu gibi hak verilmemekte, gücü olanlar tarafından alınmaktadır. Zulüm yönüyle temelde beşeri düzenler arasında bir fark yoktur. Sadece hakları paylaşan sınıflar, zalim ve sömürücü gruplar değişmektedir. Şimdi askerlikle ilgili Hak kavramını değerlendireceğim. Bu açıklama onunla ilgili bir girişti. Uluslararası sözleşmelerde de bir insan hakkı olarak kabul gören vicdani red hakkı Avrupalılara, anarşistlere, Yehova şahitlerine verilen haktır Avrupa ve Amerika'ya göre. Müslümanlar hiçbir hakka layık görülmez. Kağıt üzerinde kalan insanları susturmaya ve kandırmaya yarayan bazı anayasal haklar, uluslararası haklar, insan hakları evrensel bildirileri, insan hakları kurumları, aslında hep koyunları belirli istikamete sürmek için çobanın elinde tutarak sadece göstermekle yetindiği otlara benzemektedir. Medyanın haktan hukuktan bahsetmesi bazılarının nutukları, insan hakları savunucuları da kaval çalan çobanlar, çoban yardımcıları ve işbirlikçileri sayılmalıdır. İnsanların inanç hürriyetleri sınırlandırılamaz. Herkesin inandığı gibi yaşama hakkı vardır. Herkesin okuma hakkı ve hürriyeti vardır. Anayasalarda buna benzer daha nice madde vardır ki haksızlık, zulüm, hak maskesi taksın. Uygulamalarsa tesettürle okumak isteyen ya da Öğretmenlik, doktorluk yapmak isteyen bayanların durumu bile örnek olarak yeter. Egemen güçler, medya, kapitalist sermaye, bürokratlar ve iktidar benimsemiş olsa bunları hak kabul etseydi o zaman bunlar lütfen hak olarak verilirdi. Hak anlayışı ve hakkın hakimiyeti en azından bu konuda farklı olurdu. Evet. Allah'ın verdiği hakları Müslümanlardan ve mazlum tüm insanlardan almaya kimsenin hakkı yoktur. Ama mazlumların dilenerek haklarını geri alabildiklerini tarih kaydetmez. Hakları Allah vermiştir. Beşer, hakkın tanımında hakkı ölçü kabul etmediği müddetçe hakları hak sahibine dağıtmaz, dağıtamaz. Hak verilmez alınır dedik. Zalimlerden hakkı söke söke almak istiyorsak hakkın emri doğrultusunda Cihat hem hakkımız hem görevimizdir. İslam her insanın onurunu, namusunu, özgürlüğünü, dinini, malını, canını, geçimini, işini, garanti altına alır. İslam insan hakları konusunda hala ulaşılamaz durumdadır. İnsani kardeşlik prensibine yer verir, ırkçılığı ve takvanın dışında üstünlük anlayışlarını reddeder. İslam'ın emir ve yasakları, hükümleri, ibadetleri, ceza anlayışı, Eşitliği ispat eder, diğer düzenlerde bu denli eşitlik teoride bile yoktur. Ama eşitlik adına adaletsizliğe de İslam göz yummaz. İslam, kadın erkek eşitliği diyerek cinsel farklılıkların göz ardı edilip istismar edilmesine, insanların sömürülüp zulmedilmesine yol açacak aşırılıklara da geçit vermez. İslam'ın dışındaki rejimler anlamında cahiliye ise insan hakları, hümanizm, özgürlük gibi içini boşalttığı sloganlar altında insana çeşitli yönlerden zulmetmekte, bireysel ve sosyal adalete ters uygulamalarla yeryüzünde fesat üretmektedir. İslam'ın yaşanmadığı, cahiliyenin hakim olduğu yerlerde emniyet, güven yoktur. Bugün insanlık cahiliye egemenliğinde böylesine haksızlık ve adaletsizliği küresel biçimde yaşamaktadır. Bazı çevreler, yani laiklik ve kemalizm dinine mensup olanlar, bu yapılanın gayet doğal ve doğru olduğunu, bizim istediğimiz İslami bir sistem olmuş olsa, tersinden aynısını bizim de yapacağımızı ileri sürebilirler. Hayır, bu yapılanlar hiçbir özgür vicdanın kabul edemeyeceği bir köleleştirme, Başka dinden hiçbir şahsın kabul edemeyeceği dini baskı ve dayatmadan ibarettir. Tağutların Atatürk ilkelerine uygun olarak kendi hevalarından kanun ve hükümler çıkarıp insanlara dayattıkları bu tür despot yönetim yerine Allah'ın indirdikleri hakim olsaydı böyle İslami bir yönetimde kesinlikle biz Müslümanlar dinimizi başkalarına zorla dayatma, zorla uygulatma yoluna gitmezdik. İnsanlar hangi dini özgürce seçiyorsa o dini rahatlıkla öğrenip uygulayabilecekleri ortamlar hazırlamak zorunluluğu hissederdik. Tabii ki okullarımızda, radyo ve televizyon programlarımızda kendi dinimizi tebliğ ederiz ama başka dinden hiç kimseyi bizim gibi ibadete zorlamayız. Sizin dininiz size, benim dinim bana der, onların taptıklarına ibadet etmeyip, onların da bizim ibadet ettiğimiz zata kulluk yapmayacaklarını kendi dinlerinin gereği olarak kabul ederiz. Etmek zorundayız. Çünkü Kur'an bunu emrediyor. Dinde ikrahın, zorlamanın olamayacağını vurguluyor. Biz dinimizi uygun olan ortamlarda açık ve net şekilde tebliğ ederiz. Başkalarının dinine sövmeyiz. Kendimizin Müslümanlığı tümüyle yaşama hakkımız olduğu gibi başkalarının da kendi dinlerinin gereklerini yerine getirmelerine kesinlikle müdahale etmeyiz. Tebliğ ettiğimiz dinimizin adını net olarak koyar, insanları net olarak ona davet ederiz. Çünkü bizim dinimiz sonucuna katlanmak kaydıyla her insana istediği dini seçme ve o dine göre yaşama özgürlüğü verir. İsteyenin cehenneme gitme hak ve özgürlüğü de vardır. Bir Müslümanın İslami olan bir otoriteye ülül emre İslam devlet başkanına itaati bile sınırlıdır. Kayıt ve şarta tabidir. Ancak meşru alanda Kur'an'a ve sünnete uygun hususlarda devlete, devletin en üst şahsına itaat edilebilir. Allah'a isyan edenin hakkı kendisine isyan edilmesidir. Allah'a isyan konusunda yaratılışlara, yaratılmışlara itaat edilmez. Müslim rivayet etti hadis. Hazreti Peygamber'e cihadın hangisi efdaldir diye sorulunca zalim sultana karşı hakkı söylemektir diye cevap verir. Ahmed İbn Âmel İbn Mace, Tirmizi, Ebu Davud. Evet. Haksızlığa karşı insani ve İslami hakkına sahip çıkmak olarak anlamak zorundayız. Müslümanca bir tavrı izzetli, vakarlı, çığır açan bir tavrı. Aslında sıradan her müminin yapması gereken bir tavır olduğu halde diğer muvahit müminlerin bu doğal görevlerini askerliği reddetme efendim haklarını vicdani red diye ifade edilen aslında İslami red diye değiştirmemiz gereken tavırlarını her müminlerin doğal görevleri yapmak zorunda oldukları bir görev olarak değerlendirip büyük bir kahramanlık gibi görmemek gerekir. Sıradan bir mümince davranış ama ihmal edilen bir görevin ilk uygulanması yönüyle çığır açan bir arkadaşın durumu söz konusuydu. Evet. İyi çığır açmak elbette arkadan gelenlerin ecirlerini de getirir. Askerlik içinde yaşadığı rejimi korumak amacıyla yapılan görevlerin adıdır. Bu eylemi yapana da asker denir. Bir kimse İslam için, İslam devleti, İslam rejimi için askerlik yapıyorsa Müslüman ismini ve hükmünü hak eder. Küfür sistemi için askerlik yapıyorsa şu ayet devreye girer. İman edenler Allah yolunda savaşır. Kafirlerse tağut yolunda savaşır. اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ Nisa suresi 76 Mümin sayılmak için tağutu tüm kurum ve kurallarıyla birlikte inkar etmek zorunda olan bir kimse ki Bakara suresi 256 ve Nisa suresi 60. Tavutî sistem için onu korumak ve kollamak, rejimin düşmanlarıyla savaşmak amacıyla askerlik yapıyorsa bu Tavut'un askeri kabul edilir. Tavuti düzenlerin kurumsallaştırdığı askerlik teşkilatı, tavuti rejimleri ayakta tutan en büyük direklerden birisidir. Tavut ve düzen bu askeri güçle ayakta durabilir. Burada askere istemeden de giden müminleri aceleci bir yaklaşımla tekfir etme gibi bir suçu işlemek de doğru değildir. müstazaf müminlerin başka çıkış yolu bulamadığı halde askere gitmek zorunda kaldığı durumda Müslüman kalabilmesi için elbette gerekli şartlar vardır. Tavuta hizmet niyeti taşımaması, orada işlenmesi muhtemel olan şirk, küfür ve haramları ve bunlardan kendisini nasıl koruyacağını bilmesi ve küfür olan söz, düşünce ve amellerinden kendini muhafaza etmesi, onlara hiçbir konuda velayet hakkı vermemesi, İslam'ın temel inanç ve esaslarından taviz vermemesi gerekir. Askere gitmek zorunda kalan bir müminin. Evet, iman edenler Allah yolunda savaşırlar, kafirlerse tağut yolunda savaşırlar. Müminlerin tağuta mutlak itaatleri, yani onlara kulluk yapmaları, Kur'an'la yasaklanmış, onları reddedip inkar etmeleri emredilmiştir. Onların gönüllü askeri olmaları küfürdür. Gönüllü askeri olmaları. Kim gönül rızasıyla isteyerek seve seve kafirlere askerlik yaparsa o da onlardan olur. Ancak istemeyerek askerlik yapma zorunda bırakılanlar, eğer askerlik yaparken yemin etmezler, maçlarda ve derslerde küfür kelimelerini söylemezlerse ve kesinlikle tağut uğrunda başka bir grupla, başka bir cihniyetle savaşa katılmazlarsa tekfir edilmemelidirler. Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri dost ve idareci edinmesinler. Kim bunu yaparsa ona Allah'tan hiçbir şey, yardım yoktur. Onlardan gelebilecek bir tehlikeden dolayı sakınmış olmanız hariç. Buna takiyye deriz. İlla en minhum tükâ deniyor. Allah size asıl kendisinden korkmanızı emrediyor. Nihayet de ancak onadır. Ali İmran 28 Hazreti Peygamber de bir rivayette şöyle buyurur. Şüphesiz Allah ümmetimden hatayı unutmayı ve üzerine zorlandıkları şeyin hükmünü kaldırmıştır. Bu naslar ışığında diyebiliriz ki bir mümin askerlik yapmamak için elinden gelen imkanları kullanacaktır. Eğer başka hiçbir yol bulamadıysa kerhen istemeye istemeye zorla askere götürülmesinde kendisi için tekfir edilecek bir durum olmaz.'' Askere istemeden götürülmek hapishaneye, karakola atılmasına benzer bir insanın. Yani devlet isterse ne yapıyor? Bir gerekçe buluyor. insanları karakola ve hapse atabiliyor. Genç de niye on, 20 yaşına girdi? Suça, suç işlemiş oldu. 20 yaşına girdin gel hapishaneye der gibi gel Askeriye'ye diyor. Gardiyan gibi subaylar veriyor. Yat sürün selam ver. Şunu yap bunu yap. İşte istediği kadar şimdi 12 ay efendim ne yapıyor? Seni hapishane gibi bir yere tıkıyor. Ha istersen paran varsa e, esaret bedelini e, ne yapabilirsin? Özgürlüğe değişebilirsin, özgürlüğünü satın alabilirsin. E, hapisten de parayla kurtulmak nasıl mümkünse, e, askerlikten de işte devletin uygun gördüğü bir para karşılığında kurtulmak söz konusudur. Efendim niye e, diyemez esirsiniz, esir alanlar? size hesap vermek zorunda değildir. Devlet böyle istiyor. Allah'ın emrine niye diye hikmet arayan insanlar, namazı bile kendisine zor görenler, bir sene devlete her türlü itaat ve ibadet edercesine her şeyine karıştırılmasına, karışılmasına göz yumarlar. Nasıl hapiste yatmak küfür kabul edilmezse aynı şekilde kişinin haksız yere hapse atılır gibi belirli yaşa geldiğinde askere atılması, alınması orada küfür davranış ve sözlerden sakındığı müddetçe küfür sayılmaz. Bu durum ruhsattır ve müminlerin güçlerinin yetmesiyle ilgilidir. Azimet ise her ne pahasına olursa olsun Devlet tanrısına itaat etmemektir. Buna gücü yeten insan elbette övgüye layıktır. Ama bunu her müminin yapmasının istenmesi doğru değildir. Askere gitmemek için gücü yetmeyip mecburen gitmek zorunda kalanlara anlayışla bakmak gerekir. Çünkü İslam sadece kahramanların dini değil, aynı zamanda bedevilerin zayıf ve güçsüzlerin de dinidir. Allah her şahsı ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Allah kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez. Bakara suresi 286 La yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez. Wallahu yuridu bükümül yusr ve la yuridu bükümül usr. Evet. Bakara suresi 185 Elbette kafirler safında müminlere karşı savaşmak, savaşa katılmak farklıdır. Hiçbir mümin kafirler safında savaşamaz. Tağutlar safında savaşmak tabii ki küfürdür. Nisa 76 ifade eder. Askerlik, belirli sistemi muhafaza ve müdafaa etmek amacıyla yapılan eylemin adı, bunu yapanda asker olduğuna göre bir Müslüman Tavuti sistemi korumak amacıyla Tavut'un askeri teşkilatına katılmışsa elbette o da Tavut'un askeri olmuştur. Özellikle subayları kastediyorum. Ama Tavuti sistemi muhafaza ve müdafa etmek amacıyla değil, bir an önce onların zulmünden kurtulmayı düşünerek askere gitmek zorunda kalan ve onu küfre düşürecek durumlardan hiçbirini yapmayan bir Müslüman elbette böyle yaparak. Yine Müslüman kalabilir ve tağutun askeri sayılmaz. Bu söylenen şeyler zor olmasına rağmen imkansız şeyler değildir. Bu sebeple tağuti sistemde her askere giden Müslümana tağutun askeri oldun denilmez denilemez. O halde tağuti düzende askere gitmek bizatihi küfür değil. Orada işlenmesi muhtemel olan ameller, söylemler, inançlar sebebiyle küfür olur. Tavutun askeri olmaksa bizzati küfürdür. Hatırlayın o zamanı ki sizi Firavun'un soyundan, onun taraftarlarından kurtardık. Bakara 49 Firavun taraftarlarını denizde boğduk. Bakara 50 Bu ayetlerde geçen Firavun'un ehli yakın çevresi konusunda Elmallı Hamdi yazır şu açıklamayı yapar. Al kelimesi başlıca şan ve şöhret sahiplerine denir. Ali Firavun Firavun'un dininin ehli, kavmi ve özellikle tabileri, askerleri ve köleleri demektir. Ayette Firavun'dan kurtarmıştık, kurtardık denilmeyip Firavun'un alinden, soyundan ve taraftarlarından kurtarmıştık buyrulmasında önemli bir nükte anlaşılıyor ki bununla yapılan zulümlerin temsilcisi Firavunsa da Bunda asıl sorumluluğun ondan daha çok ona uyanlara ait olduğu ifade edilmiştir. Çünkü Firavun yaptıklarını askerlerinin, yardımcılarının, destek olanların eli ve bunların hizmetiyle yapmıştır. Yine devamındaki ayette, Ali Firavun'u, Firavun taraftarlarını denizde boğduk. Bakara 50 buyrulur. Firavun'un boğulması bu ayette açıkça beyan edilmemiş ve yukarıda geçtiği şekilde asıl Firavun ehlinin cezası gösterilmiş ve Firavun da bunların içine dahil edilmiştir. Başka ayetler Firavun ve taraftarlarının boğulmasını daha fazla açıklar. Elmalılı 1. Cilt 294. sayfa Ali Firavun hem Firavun'un ailesinden olan kişileri hem de ülkenin yönetici sınıfına mensup olan kimseleri ihtiva eder. Mevdudi tefhimül Kur'an Bakara 49 ve 50. ayetlerde işlenen bu zalimce fiilin Firavun ehline Nispet edilme sebebi onun emriyle ve onun otoritesinden güç alarak bu işi bizzat yapmalarından ve doğrudan bu fiili işleyen kimsenin yaptığı bu işinden dolayı sorumlu tutulacağının bilinmesi içindir. Taberi der ki ifadenin bu şekilde olması şunu gerektirir. Bir zalim birisine herhangi bir kişiyi öldürme emrini verse, emrolunan kişi de o şahsı öldürse, öldüren kişi bundan sorumlu tutulur. Zalim ile katil birlikte öldürülür. Hem ona emreden, hem de o emri ifa eden, katilliye insanı zorlayan ve katil, ikisi beraber öldürülür. Şimdi, bir küfür eylemi mecburiyet karşısında yapılabilir. Bir ölüm riski varsa kişi küfür lafı söyleyebilir veya küfür davranışında bulunabilir. Ama birini öldür diye kişiyi öldürmekle tehdit edil, eden kimseye itaat edilmez. Bir başkasının namusunu kirlet diye veya onu öldür diye silah zoruyla bir kimse mecbur bırakılsa da bu tür eylemleri yapamaz. Küfür lafı söyleyebilir ama bu işleri yapamaz. Ölmeyi tercih eder. Başka bir çıkış yolu yoktur. Birincisinde Allah'ın af ettiği Allah'la arasında olan bir durum. İkincisinde ise bir başkasının e, hakkını tümüyle yok etmektir. O yüzden Başka birinin zorlamasıyla bir kimse bir başkasını öldüremeyeceğine göre tağuta askerlik yapan bir kimse de tağutun emriyle bir başkasını öldüremez. Böyle bir yetki, böyle bir müsaade söz konusu değildir. Kafirler ancak tağutların yolunda insan öldürür. Onların askeri olur. Kur'an net olarak bunu vurgular. Evet. Zalim ile katil birlikte öldürülür. Zalim emir verdiği için katil de fiilen bu işi yaptığı için öldürülür. Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayetlerin Firavun'u fert olarak ele almaktan çok onu erkanıyla birlikte zikretmesi dikkat çekidir, çekicidir. Birçok ayette Firavun'un ailesi yani Ali Firavun onun avanesi, kavmi ve askerleriyle birlikte anılması, onun tek bir kişi olmaktan ziyade bir sembol olarak takdim edildiğini gösterir. Firavun, askerleriyle, vezirleriyle, bakanlarıyla, yardımcılarıyla birlikte Firavundur. Kur'an, Firavun'un en önemli suç ortağı olarak onun askerlerinden, cünudundan birçok ayette bahseder. Mesela Yunus 90, Taha 28, Kasas 6, 8, 39, 40, Zariyat 40 gibi. Hz. Musa insanlık tarihinde hak, adalet ve savduyu temsil eden nübüvvet zincirinin bir halkasını oluştururken Firavun'da Karun, Haman ve askerleri bunun karşısında yer alan bir zihniyeti temsil eder. Bunları niye gündeme getirdim? Kur'an'da Firavun'un askerlerinin aynen Firavun gibi cezalandırıldığı vurgulandığı için. Firavun da tarihte yaşamış bir özel isim olmaktan öte her zaman diliminde yaşayacak e, cahiliyeyi temsil eden yöneticilerin e, sembol ismidir. Evet. Bu konuyu geçiyorum uzunca bu mevzular cündeme geliyor. İslam devletinde şöyle diyeyim, İslam'da vatanın korunması, bunun için insanların sorumluluk yüklenmesi gerekli bir iştir, farzdır. Ama vatan neresidir? Vatan, insanın doğduğu veya doyduğu yer değil, İslam'a göre İslam'ın hakim olduğu yerdir vatan. Bu ülke İslam'ın dışlandığı Allah'ın hükmüyle hükmedilmeyen şirkin egemen olduğu bir ülke ise bu durumda bu sisteme inanmayan insanların sistemin muhafazası için silah altına alınması saçma ve haksız bir iş olur. İslam devleti olsa Müslüman olmayanlar askerlikten muaf olur. Biz Müslüman olmayanları askerliğe mecbur etmeyiz İslam devleti kurduğumuzda. Çünkü onların İslami maslahatlarla e, savaş yapmaları Allah için mücadele etmeleri beklenmez. Müslüman olmayanın Müslümanlık için, İslam için cihad etmesi, savaş yapması nasıl beklenmezse Gayri İslami bir düzenin de Müslümanlardan kendi devletleri için, kendi zihniyetleri için savaş yapmalarını istememeleri aslında gerekiyor. Biz onlara böyle bir şeyi dayatmayız. Dayatma hakkımız yoktur. Onların da bize dayatmaması gerekir. Daha esası İslam'da cihat, savaş gönüllü bir fiildir. İsteyen Allah için savaşır. Tabii ki Müslümanlar Allah yolunda savaşır. Kafirler tağut yolunda. Vatan İslam'ın hakim olduğu yerdir. Dolayısıyla İslam'ın hakim değil mahkum olduğu yer, Müslüman orada doğsa da orada yaşasa rızkını temin etse de vatan sayılmaz. Söz gelimi biz Rusya'da doğsaydık Rusya vatanımız olacak ve Rusya başka bir ülkeyle Türkiye ile Afganistanla savaştığında Rusya'yı mı müdafa edecek? Onun için savaşmamız Allah için savaşmak yerine mi geçecekti? Rusyayı sevmemiz imandan mı sayılacaktı? Ya da İsrail vatandaşı olsaydık İsrail'i mi kutsal vatan kabul edecekti? Amerika'da doğsaydık, büyüseydik. Muhammed Emin sen Almanya'da doğmadın değil mi? Doğru. Almanya'da doğdun. Şimdi Almanya'da doğdu Muhammed Emin bir Müslüman genç olarak. Almanya senin vatanın mı? Ama orada doğdun. Yani vatanını sevmiyor, vatanını kabul etmiyor mu diyeceğiz. Almanya için doğal görüyoruz. Muhammed Emin Alman değil, Almanya'da doğsa da Almanya'yı vatan kabul etmiyor. E bana da sorulmadı Türkiye'de mi doğacaksın diye. Hangi rejimin, hangi yönetimin vatandaşı olacaksın diye sorulmadı. Muhammed Emin nasıl ben Alman vatandaşı değilim, Almanya benim vatanım değil diyorsa burada da doğduğu halde bir Müslümanın bu hakkı yok mudur? İslam devletinde gayrimüslimlere askerlik zorunluluğu yoktur dedik. Layık veya liberal geçinen rejimlerin de Müslümanlara zorla askerlik yapmaları, yaptırmaları kabul edilemez. Bulunduğumuz konumda birazdan vatan konusuna tekrar döneceğim. Bulunduğumuz konumda yaşamakla ve yansıtmakla mükellef olduğumuz Rabbani tavırlar güç yetirebileceğimiz tavırlardır. Cahili sistemlerin empoze ettiği güç anlayışıyla bunlara gücümüz yetmez demek, cahili bir mazeretle Rabbani bir yoldan çıkmak demektir. Çünkü bizlere bu tavırları yükleyen Rabbimiz, Allah hiç kimseye güç yetireceğinden başkasını yüklemez hükmüyle bulunduğumuz konumlara bizde bizlere yüklenen tavırların güç yetirebileceğimiz tavırlar olduğunu beyan ediyor. Müslümanlar hangi coğrafyada yaşarlarsa yaşasınlar, dünyadaki bütün Müslümanlar esas itibariyle bir tek millet, bir tek ümmet teşkil ederler. Bir Müslümanı bağlayan hukuk içinde yaşadığı devlete vatandaşlık değil, Allah'ın hükmüne tabi olmak yani ona yalnız Allah'a kulluk yapmaktır. Vatan sevgisi cennet sevgisi demek diye kabul edilebilir çünkü hani vatanı sevmek böyle bir hadis yok ama uydurulan şekliyle vatan sevgisi imandandır denilmesi doğru bile kabul edilse bizim açımızdan vatan cennettir. Vatanı sevmek cenneti sevmektir. Çünkü Müslümanın esas vatanı ana vatanı baba ocağı orasıdır. Babamız Adem ve anamız Havva ilk olarak orayı vatan edinmişlerdi. Ve esas gideceğimiz yer, hazırlandığımız, yatırımlarımızı yaptığımız mekan orasıdır. Buraya geçici olarak, yeniden o ana vatanımıza kavuşmak üzere, misafir olarak geldik. Dünyanın hiçbir yeri bizim gerçek vatanımız olamaz. Burada biz misafiriz, yolcuyuz. Kaldı ki hiçbirimiz doğacağımız yeri kendimiz seçmedik. Her insan için doğduğu yer kutsal sayılınca, her insana göre kutsal olan da değişecek. Aralarındaki üstünlük de tabii ki göreceli olacaktır. Herkes kendi vatanını sevecek, kendi vatanı için savaşacak. O zaman neresi kutsal? Neresi doğru? Ölçü insanın kendisi olursa ilahi ölçüleri kendi subjektif ölçüne ölçüsüne göre tahrif eder. Yeryüzünün kutsallaştırılıp putlaştırılması ile karşı karşıya kalıyoruz. Bir insan belli bir yerde değil tüm yeryüzünde halife olması için yaratılmıştır. İslam'ı bulunduğu yerde yaşayıp oraya hakim kılmak için çalıştığı gibi dünyanın ulaşabildiği her tarafına da İslam'ı götürme zorunluluğu vardır. Bir insan doğacağı yeri seçme hakkına sahip olmadığından tercihinde olmayan bir konudan dolayı ne ayıplanır ne de şereflenir. Allah bizi bu topraklarda değil de çok farklı hatta sevmediğimiz bir yerde dünyaya getirebilirdi. Diğer insanların oralarda dünyaya gelmesi gibi. O zaman o yaratıldığımız yerin mi yoksa şimdi yaşadığımız yerin mi kutsal olması gerekecekti. Müslüman için tüm arz Allah'ın mülküdür. Yani Yunanistan'ı başka bir tanrı yaratmadı. Çingeneyi başka bir tanrı yaratmadığı gibi. Müslüman için tüm arz Allah'ın mülküdür. Hepsi aynı değerdedir. Bir yerin fazileti orada inanılıp uygulanan inançla ilgili olmalıdır. Toprak üstünde yaşayan insanların inançlarıyla bütün olarak değerlendirilir. Bu arada nice insanın az önce söylediğim hadis diye ileri sürdüğü Hubbül Vatan Minel İman yani vatan sevgisi imandandır ifadesinin hadis olmadığını, mevzu yani uydurma olduğunu söyleyelim. Bakınız uydurma hadisler Harun Ünal <gülüyor> Miraç yayınları Cilt 1 79-86 ila Ali Yülkari uydurma olduğunda ittifak edilen hadisler İnkılap yayınları sayfa 126 Sehavi Makasit sayfa 183 Suyuti اَبْدُرَلُ Muntasira sayfa 108, سَاغَانِي Mevduat sayfa 53 ve böyle gidiyor. Evet, yani bu söz uydurmadır. İnsanın ırkına, doğduğu yere göre bir toprak parçasına kutsallık affet, atfetmesi, Allah için değil de o toprak parçası için ölümü göze alabilecek hale gelmesi, vatanın üzerinde hangi hükümlerin uygulandığına bakılmadan yüceltilmesi, bu açıdan değerlendirilmelidir. Hatta insanlar çok rahat şirk koşar. Şeyler mevlit gecelerinde veya başka önemli gecelerde televizyonlarda veya camilerde dua edenler Allah için vatan için ölenler diye onlara ayrı ayrı rütbeler yükler şehitler der, dualar eder. Allah için Ölenler var, bir de vatan için. Yani vatan için ölmeyi de ayrı kategoride ele alır ve Allah için ölme kadar onu da kutsal sayar. Evet. Demek ki Allah için değil de o toprak parçası için gözü, ölümü göze alabilecek durumlar şirk açısından ele alınmalıdır. Vatan kelimesi Kur'an'da geçmez. İslami açıdan yurt veya vatan kelimesine dar kavramıyla karşılanır. İslam toplumunun yaşadığı ve hakim olduğu yerler için klasik ve meşhur değerlendirmeye göre darul İslam diye kabul edilirken Müslümanların idare ve hakimiyetleri altında olmayan cahiliye toplumunun yaşadığı yerler ise İslam vatanı sayılmaz İslamlaşması gereken yerdir orası. Eğer bir kimse yaşadığı ülkede İslami inancını, tevhidi duruşunu ve dinini yaşama hürriyetini kaybetmişse, gücü yetiyorsa cihad ederek bu temel haklarını yerli ve yabancı işgalcilerden geri alması gerekir. Cihanda, cihadın Kur'an'da ve sünnette çok önemli yeri vardır. Bu devreye girer. Ayrıca içinde Kabe'nin bulunmasından dolayı Müslüman açısından dünyanın en kutsal yeri sayılmaya müsait olan bir vatanda hak dinin yaşanamadığı için oradan hicret eden Resulullah ve ashabının aynı zamanda gerçek vatanları olan Mekke'deki yönetime karşı inanç savaşı yaptıkları unutulmamalıdır. Kişi kendi vatanını severse nasıl savaşacak oraya karşı? Peygamber Mekke'de doğduğu halde Mekke'ye karşı savaşmıştır. Medine için oradaki hurmaları için savaşan kimsenin mücadelesinin ise Allah için olmadığı ancak Allah yolunda savaşanların cennetle müjdelenen şehitler olabileceğini Resulullah'ın hadislerinden öğreniyoruz. Evet. Kur'an'da iki çeşit yönetici vardır. Biri hoşlanmadığımız durumlarda bile itaat etmek zorunda olduğumuz Allah'ın indirdiğiyle hükmeden bizden olan yönetici yani Ülül Emr. İkincisi hiçbir halde itaat edemeyeceğimiz onun iyi taraflarını bile kabul edemeyeceğimiz kötülük odağı şeytanın siyasal versiyonu tağut. İşte bu ikinci yöneticiyi aynı zamanda inkar etmemiz, iyiliklerini örtmemiz iman için şart koşuluyor. Evet. Daha önce ifade etmiş olsam da bu burada tekrar etmem gerekiyor. Güne kafirlere ultimatum vermekle kesin bir yasaklama bildirmekle başlıyoruz. Her sabah. Sabahleyin ilk kalktığımızda yaptığımız şey Sabah namazı kılmaktır. Sabaha güne onunla başlarız. Sabah namazının e, kıldığımız ilk rekatı sünnet, e, ilk e, şeyi kıldığımız sünnettir. E, sünnet olarak iki rekat namaz kılarız. Ve ilk başladığımız birinci rekatta e, Fatiha'dan sonra hangi sureyi okumak sünnettir? Kafirun suresi. Ve kafirin suresinde sabaha başlarken de ki ey kafirler tapmam sizin taptığınıza. Sizin dinini size alın başınıza çalın. Benim dinim bana deriz. İşte daha sabah uyanır uyanmaz güne başlarken kafirlere karşı bir tavır alır. Onların taptığı şeylere tapmayacağımızı heykelleri kutsal kabul ettikleri neler varsa reddettiğimizi ifade eder. Onların dininin farklı, bizim dinimizin farklı olduğunu beyan ederiz. Efendim, geceye de nasıl adım atarız? Daha doğrusu, günü nasıl kapatırız? Gece en son ne yaparız? Bakın ne yaparız. Özellikle Hanefiler için vacip hükmündedir Vitir namazı ve vitirde kunut olarak okunan e, dualar. Ve o dualar, gecenin en son kılınan namazı hangi namazdır? Efendim, vitir namazı. Vitir namazının son rekatı. Sabah namazının ilk rekatı güne başlıyoruz. Ve vitir namazından sonra artık yatılacaktır. Başka bir şey yok. Günü kapatıyoruz ve en son rekatında kulut duası okunur ve kulut dualarının arasında venahleu venet roku men curuk deriz. Venahleu hal ederiz, alaşa ederiz. Hal etmek bir makam sahibini koltuğundan azletmek, onu yetkisini ondan soyutlamak, yani onu yönetici olarak kabul etmemek demektir. Hal etmek ve naklahu hal ederiz ve netruku gücümüz yetmiyorsa terk ederiz desteksiz bırakırız ilgisiz yardımsız bırakırız kimi men öyle bir kimseyi ki yefcuruk sana fücur işledi facirlik yaptı Allah'a karşı Allah'a fasıklık facirlik yapan isyan eden kimseyi hal ederiz Makamında tutmayız, alaşağı ederiz. Onu yardımsız, desteksiz bırakırız. Diye Allah'ın huzurunda, namazda Allah'a söz veriyoruz. Allah'a isyan eden, facirlik, fasıklık yapanı bile makamında tutmayıp azletme sözü veren insanlar, hele fasıklık, facirliği ötesinde insanlara putlara tapmayı, heykellere kulluk yapmayı, Allah'ın indirdiğiyle değil, kendi kafalarından çıkarttıkları kanunlara uymayı, dolayısıyla küfrün hakimiyetini dayatıyorlarsa, fasık ve facir olmaktan öte tağut konumundaysalar, o zaman bu söz daha katmerli olması gerekmez mi? Ve, Sözünde duran sözünün eri müminler nerede? Gece söz veriyor. Allah'a isyan edenin biz makamından alaşağı ederiz. Efendim gündüz destek oluyor, alkış yapıyor, seviyor. Gönlünde onun sevgisini, saygısını tutuyor. Yarın seçimde oy veriyor, destek oluyor. Ve Allah'ın karşısında da biz sana isyan edeni alaşağı ederiz. Diye söz veriyor. Sözünde durmamak nifak alameti midir? Oradan bile yola çıkabilirsiniz. Hele Allah'a verdiği, hele her gece verdiği sözde durmamak. Tam tersini yapmak. Evet. Bunların askerlikle ne alakası mı var? Askerlik sadece bir sene silah altında bulunmak anlamında ele alıyorsanız biraz zor bağlantısını kurarsınız. Bütün Türk vatandaşı devletin ve hükümetin askeridir. Vergi vereceksin, vereceksin. Şu kurala uyacaksın, uyacaksın. Efendim faizle ilgili işte banka kartı, kredi kartı yok bilmem ne ise okuldu, askerlikti, vergiydi. Ona askerlik yapacaksın. Bir hayat boyu, bir ömür boyu. Evet. Onların gönüllü askeri olması veya mecburiyetten bunu yapması. Evet. Bu naslar ışığında sözü noktalıyorum. Saat bir saat oldu. Diyebiliriz ki bir mümin askerlik yapmamak için elinden gelen imkanları kullanmak zorundadır. Rapor alma veya benzeri yolları denemek zorundadır. Eğer başka hiçbir yol bulamadıysa kerhen, istemeye istemeye zorla askere götürülmesinde kendisi için tekfir edilecek bir durum olmaz. Bu durum aynen bazı müminlerin hapse atılmasına benzer. Nasıl hapiste yatmak küfür kabul edilmezse, aynı şekilde kişinin haksız yere hapse atılır gibi, delirli yaşa geldiğinde askere atılması alınması da, orada küfür olan davranış ve sözlerden sakındığı müddetçe küfür sayılmaz. Bu durum ruhsattır ve müminlerin güçlerinin yetmemesiyle ilgilidir. Diyor ama askerliğin Müslümanlar açısından bir zulüm, bir dayatma, bir insan hakları ihlali olduğunu ısrarla vurguluyoruz. Yahova şahitlerine askere gitmeme hakkı veren Avrupa, Türkiye, Amerika Müslümanların askere gitmeme hakkını vermeyerek ee, ne yaparlar? İkili oynuyorlar ve e, İslam'ın haklarını gasp ediyorlar. Müslümanlara da ediyorlar. Hatırlarsanız Muhammed Ali Clay diye bir boksör vardı. Ee, bizim yaşlarda. Ee, ve dünya ağır siklet boks şampiyonu olduğu halde sırf askere gitmeyeceğim dediği için şampiyonluğu elinden alınmıştı. Ve adam senin benim kadar İslam'ı bilmediği yer yer yanlış bir İslam anlayışına da sahip olduğu halde o zamanlar dedi ki Amerika vatandaşı ve Amerika askeri alacak. Dedi ki mümkün Vietnam savaşı var o zamanlar. Beni Amerika savaşa gönderecek. Mümkün ki istemediğim halde benim inancıma ters emirler verilecek. Müslümanım ben kafirlerin emrinde askerlik yapamam. Yapmayacağım. 2 milyon dolar civarında ceza verdiler ve şampiyonluğunu da elinden aldılar. Ama adam gitmedi. Gitmedi. Yani ise ceza dedi. Şampiyonluğu da bıraktı o kadar parayı da verdi. Evet. Muhammed Ali. Evet. Bir Amerikan vatandaşı. Şimdi e, Parkinson hastası e, hayatta devam ediyor. Evet. E, ve Türkiye'de e, ilk defa işte bir e, Sakarya'da e, tanıdığım bir arkadaşımız işte askere gitmeyeceğim, benim dinim müsaade etmiyor dediği için zindanda şey, askeriyedeki hapishanelerde nice işkenceler çekti. Evet. Evet, selam olsun Allah'ın askeri olmaya gayret edenlere. Allah affetsin, zorla mecbur olduğu için bu tür e, zor durumda kalan İnsanlara. Subhaneke Allahumme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfirüke ve etöbüylek ve ahiru davana En hamdu lillahi rabbil alemi.